Bir halkı savunmak Giriş Toplumsal gerçeklikten kaçmak zannedildiğinden daha zordur. Özellikle bireyi olunan soy toplumu için bu böyledir. Yedi yaş civarında anayla girilen toplumsal yarış süreci halk tabiriyle yetmişine kadar öyle gider. Ananın toplumsallaşmanın esas gücü olduğu bilimsel olarak da tespit edilen bir doğrudur. Kişiliğim açısından ilk suçum ananın bu hakkını kuşkulu bulmam ve toplumsallığıma en erkenden kendi başıma karar vermemdir. Evrenimiz hakkında son bilimsel tespitlere göre, en azından 20 milyar yıllık bir zamanın çok özgün bir yaratımı olan insan, toplumunu anasız ve efendisiz olarak yalnız yaşamaya cüret etmem, başlı başına incelenmesi gereken bir konudur. Anamın büyük uyarılarını, boğma denemelerini ciddiye alsaydım, Yaşadığım trajedilerin yolu açılmayabilirdi. Ama annem bin yılların tanrıça kültürünün belki de tükenmekte olan en çözümsüz son kalıntı simgesiydi. Çocuk halimde bu simgeden korkmamak kadar sevgi ihtiyacını da duymamakta kendimi özgür hissetmekten çekinmedim. Fakat yaşamımın tek şartının onun namus ve onuru olduğunu, bunu korumamdan geçtiğini bir an için olsa dahi unutmadım. Onurunu koruyacaktım ama kendimce doğru bulduğum biçimde. Bu dersten sonra anam benim için artık yoktu. O tanrıça artığı ilgimden silinirken benim için ne duyduğunu hiç sorgulama gereğini duymadım. Zalimce bir ayrılış ama bu bir gerçekti. Kehanetlerimi, mi bedduaları mı desem söyledikleri ağırlaşan trajik anlarda hep hatırlanır oldu. En değme bilgenin tespit edemeyeceği doğrulardı bunlar. Bir büyük doğrusu, arkadaşlarına çok güveniyorsun ama çok yalnız kalacaksın biçimindeydi. Fakat benim doğrumda arkadaşlarımla toplumsallığı ben kuracaktım. Yaşam öykümün kuruluşu böyle başlar. İsteseydi de anamın bana vereceği bir toplumu yoktu. Çoktan dağıtılmıştı onun yapmak istediği bir yaşam tutamağıydı. Kendisi elde edemeyip bana vermek istiyordu. Babanın hikayesi değişik de olsa benzeriydi. Oldum olası aile gerçekliğimi, klan kültürünün kalıntısına kendini dayatan, güçten düşmüş, dağılmış, atalardan kalma bir kültürün en iddiasız mirası biçiminde değerlendirdim. Köy toplumunu ve ilkokulla başlayan resmi devlet toplumunu hiç sıcak bulmadım Pek bir şey de anlayamadım Görünüşte Türkiye'nin en eski ve tanınmış Siyasal bilgiler fakültesinin son sınıfına kadar Üstün başarıyla tırmanmıştım Sonuç Öğrenme yeteneğinin ölümcül bir darbe yemesiydi Daha sonra seçtiğim devrim okulu Yaşamı daha da öğüten bir acımasız değirmen çarkıydı Dağ tutkumu baştan esas alsaydım Trajediyi belki yırtardım ama buna da arkadaş kurtarma, yaratma endişesi asla fırsat vermedi. Uygarlığımızın son temsilcisi Avrupa'nın hem doğu hem batı kapısına kendimi attığımda buz gibi sermaye, kar hesapları ortamında kendimi caz çablak bulacaktım. Bu noktada artık beni hiçbir güç yürütmüyordu. Belki de kapılacak bir rüzgarım bile yoktu. Olması da artık ilgimi çekmiyordu. Bu süreçte bazı yoldaşlarım kendilerini cayır cayır yaktılar. Çok sayıda yiğit delikanlı ve kızlar her şeylerini adamaya hazırdılar. Bunlar asla inkara gelmez. Çok büyük direnişler sergilediler. İnanılmaz bir bağlılık gösterdiler. Ama tüm bunlar yalnızlığımı şiddetlendirmekten öteye sonuç vermiyordu. El birliğiyle tüm kıtaların efendi güçleri... Sözüm ona komployla beni İmralı adasına derdest ettiklerinde aklıma gelen bir efsanede Yunan tanrısı Zeus'un yarı tanrılarından Prometus'u Kafkas dağlarında kayalıklara bağlayıp her gün ciğerini kartallara yedirerek yenileyen gerçeğini hatırlamak oldu. Hani şu insanlık için tanrılardan ateşi özgürlüğü çalan Prometus sanki efsane şahsımda gerçeğe dönüşüyordu. Bu kısa hayat öyküsüyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu'na savunma arasında ne tür bir ilişki var diye bir soru akla gelebilir. Bu savunmayla bu ilişkiyi açığa çıkartmak istiyorum. Sermaye-kar ilişkisinin en değme büyücüden daha büyücü, en zalim tanrı hükümdardan daha acımasız olduğunu bu vesileyle kanıtlamak da önemli bir hedefimdir. Hiçbir yüzyıl, 20. yüzyıl kadar acımasız ve kanlı geçmemiştir. Ben bu yüzyılın çocuğuyum. Ve onu çözmem gerekiyordu. Ama Batı uygarlığının inanılmaz ideolojik ağırlığının yarattığı toz duman içinde... ...bu gerçekliği anlaşılır bir çözümlemeye tabi tutmak zor bir iştir. Büyücünün ağından çıkmak o kadar kolay değildir. Son oyunda Türk denen olguya da kaybettirecektir. Geriye belki de hiç yaşanmaz tortu bir insanlık bırakılacaktır. O halde... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu'nu ciddiye almak ve gerçekten bir yargı gücü ise böyle bir savunmayı geliştirmek anlamda olabilir. Orta Doğu son 200 yıldır Avrupa uygarlığının denetim çarkındadır. Günümüzde yaşanan ise tam bir kaos ve günlük trajedilerdir. Yargılayanlar her zaman efendiler olmuştur. Kararları hep tek yanda olmuştur. Hukuk ellerinde... ...görünüşte adalet terazisinde... ...hak ölçüp dağıtan bir mekanizmadır. Dağıtılan... ...aslında alınan değer... ...ve kar karşılığında ceza olmuştur. Avrupa uygarlığı... ...acımasız ve kendi eseri olan... ...20. yüzyıl savaşları... ...ve haksızlıklarına karşı... ...Avrupa Birliği ve onun yargı gücü... ...Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi... ...ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini... ...teşkil etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... sözle kalmak istemiyorsa... Şahsımda yargılananın ne olduğunu doğru tespit etmek durumundadır. Başından itibaren bilinmesi gerekir ki dar bireysel haklar sınırında bir lütuf... ...şimdiden yedi yılı bulan bir ağır tecrit karşılığı olamaz. Böylesi bir yaklaşım hem şahsım hem de temsil ettiğim halk için gerçek bir ceza olacaktır. Savunmamda bu cezayı sorgulayacağım... Resmi hukukun ve geleneksel savunma mantığının çok uzağında bir yaklaşım geliştirdiğim açıktır. Böyle geliştirmek zorundayım. En azından Avrupa'nın etkisi altında yaşanan hakların trajedisine bir açıklık getirmek, bir nebzede olsa çözüme katkıda bulunmak bunca yaşananların karşılığı olmalıdır. Özellikle de öne açık yeni trajedilere yol açmamak savunmamın gücü ve karşılığıyla bağlantılı olacaktır. Toplumsal tarih, Orta Doğu ve Kürt olgularına bu amaçla eğilme ihtiyacı duydum. Ciddiye alınması gereken yeni bir aktör olarak PKK hareketine ve çözümü halinde Orta Doğu'da zincirleme etkiye yol açacak bir Kürt çözümüne yakın tarihten ders almış, öz eleştiriye dayalı yeni bir yorum getirmek büyük bir önem taşımaktadır. İsrail-Arap trajedisinin modern görünümlü olanının temeli de bir nevi o dönemin Orta Doğu projesi olan 1917 Saykız-Pikot antlaşmasıyla atılmıştı. Görünüşte hiç de günümüze doğru olan vahim gelişmeleri amaçlamıyordu. Kurulan diğer siyasi oluşumlarda birer çözüm araçları olarak düşünülmüştü. Aslında yapılan Orta Doğu despotik devletçi toplum geleneğine bir modern cila çekmekti. Bu cila günümüzde sapır sapır dökülüyor. Ortaya çıkan en azından 5 bin yıllık aşiret etnisite geleneğinin gücüyle kof despotlukların artığı olan aşırı çözümsüz devlet geleneğiydi. Dökülen cilayla birlikte sağ sol, milliyetçilik, İslamcı, sözde aydın ve politik akımlarının da bu toplumsal siyasal gerçeklikten geri kalan bir yanı farkı yoktu. Küreselleşmenin en güçlü hamlelerinden birini yaşayan kapitalist toplum sisteminin Genel krizinde Orta Doğu'nun payına düşen tek kelimeyle kaoslu. Kaos dönemlerinin kendine has özellikleri vardır. Eski yapılanmalara anlam veren yasalar çözülürken... ...yenilerinin uç vermeye başladığı kritik aralığı temsil eder. Bu yaratıcı aralıktan neyin çıkacağını... ...yaşam güçlerinin yeni anlam ve yapılanma çabaları belirleyecektir. Literatürde bu çabalara... ...ideolojik, politik ve ahlaksal mücadele denilmektedir. Kürtler kaos sürecine, sürekli krizde... ...katliam kültürünü enselerinde hisseden... ...acımasız bir geleneğin olumsuz yüküyle girmektedirler. Eğer çok duyarlı bir anlam ve yapısallık yaklaşımıyla... yönlendirilmezlerse, ...Arap-İsrail trajedisini aşan yoğunlukta... ...bir çatışma unsuruna rahatlıkla dönüşebilirler. Despotik devlet altında kötürümleşmiş... 50-50 olmuş toplumsal özellikleri, onları her tür dış etkene elverişli kılmaktadır. Zaten geleneksel olarak da bu tarz yönetilmeyi bir kader, değişmeyen paradigma olarak algılamaktadırlar. Fakat yeni küreselleşmenin başını çeken hegemon güç ABD, yeni Orta Doğu projesiyle Kürtleri esaslı bir öge olarak gündemine alırken süreç daha da hassaslaşmaktadır kaba bir denemecilikle politika yürüten ABD, Orta Doğu toplumunda adım başı trajedilere yol açtığı gibi sonu en belirsiz bir gündemi de bilerek veya bilmeyerek dayatmış gibidir. Avrupa Birliği'nin yapacağı bu süreci daha rasyonel ve kar marjlarına göre ağır ağır takip etmekten başka türlü olmayacaktır. Despotik devlet anlayışının Kürtleri bir olgu olarak görme ve dostlukla yaklaşma gibi bir geleneği yoktur başını kaldırırsa ez, bellenen tek politikadır. Bununla birlikte gırtlağına kadar işbirlikçi, hain, bir Kürt gelenek aileciliği de hep devrede tutulur. Yerel despotik devlet anlayışlarıyla olduğu kadar, yeni emperyal efendilerle de ilkesiz her türlü işbirliğini yürütmekten çekinmeyecekleri karakterleri gereğidir. Geriye kalan Kürt olgusu lime lime olmuş, alabildiğine daraltılmış... Cehaletin de ötesinde Hem zihin hem de yapılanma katliamına uğramış Ailecik objeleridir Nasıl kendi olunurun farkında bile değildirler Orta Doğu kaosunda bu Kürt objeden Her tür amaç için yararlanılabilir Vahşet tarzı kullanmak kadar Yaşanmaya değer bir Orta Doğu yapılanmasında da Son derece elverişli bir malzemedir Eğer Kürtler nasıl bir kendileri olmak sorusuna cevabı demokratik özde vermeyi başarırlarsa şüphesiz kaostan başarılı çıkışın öncü güçlerinden olacaklardır. Sadece kendilerinin değil tüm talihsiz bölge halklarının makus talihini yeneceklerdir. 5 bin yıllık acımasız uygarlık geleneğinin kanlı bilançosuna son verilebileceklerdir. Başlangıçta yol açtıkları ve hep beslenmesine körce hizmet ettikleri uygarlık efendilerinin soylarını sona erdirip, halkların özgür soy çağına da en önemli katkıyı yapabileceklerdir. Aksi halde bölgede emperyal efendilerin hamleleri uzayıp derinleşir ve başarısız olursa, bir ölme ve öldürme gücü olarak İsrail-Filistin'den geri kalmayan rolleri bölge genelinde oynamaktan kurtulamayacaklardır. Şimdiden yaşananlar daha büyük çatışmaların kıvılcımları olmaktan başka anlama gelmeyecektir. İsrail-Filistin devletleri oyunlarına baktığımızda Kürt devleti oyunlarının geleceğini kestirmek, kahinlik yapmayı gerektirmiyor. Silahlı meşru savunmayla çözüm aracı olarak devlet amaçlı şiddet arasındaki ilkesel farkı çok iyi görmek gerekir. Dolayısıyla devlet odaklı olmayan ama kör kaosu da asla uzun süreli yaşam olarak kabul etmeyen gerçekçi bir demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözüm tarzı hayatidir. Hem derin anlam yükünü hem yaratıcı yapılanmaları üzerinde büyük düşünmek ve tutkuyla yapmak en kutsal çabalardan olsa gerekir. Bu savunmamda hem PKK sorumluluğunun yarattığı büyük acıları hafifletmeye hem de gerçek bir öz eleştiri dersi çıkarmış olarak bu çözüm seçeneğini alabildiğine açmaya çalışacağım. İmralı yargılanma sürecini çok elverişsiz koşullarda da olsa bir demokratik barış arayışı ve çağrısı olarak değerlendirmemi doğru buluyorum. Bu aşamanın niteliksel bir dönüşüm değeri vardır. Hierarşik ve devletçi toplum arayışlarını ilkesel olarak terk etme gereğinin hem bilinç hem de çabada yoğunlaştığı bir süreçti. Zor dönemlerin öğretici dersini edindiğim kanısındayım Kaba bir direnişçilik kadar Alçakça kendini koyuveriş Bizzat direndiğim tavırlar oldu Buradaki savunma Türkiye dönüşümüne önemli katkı sağlamakla birlikte Bundan en çok bilinçli olarak yararlanan AKP adındaki siyasi oluşum oldu Tüm çabalarıma rağmen Benzer bir yararlanmayı Demokratik olması gereken sol güçlere yaptıramamak ...önemli bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Demokrasiyi sol değil, sağ tartışıyordu. Tabii kazanan taraf da onlar olacaktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi savunmamın temel amacı... ...Avrupa ve Orta Doğu uygarlıklarını kıyaslamak... ...ve olası gelişmeleri, özellikle Kürtleri... ...demokratik seçenekli kılmaktı. PKK'nin güneye, Irak Kürdistanına çekilmesi de... ...bu yaklaşımın bir gereğiydi. Gelişmeler, ABD işgali bu tavrın doğruluğunu da açığa çıkarmıştır. Dünya çapında tartışılan Orta Doğu'ya yaklaşımlar bu savunmada kapsamlı konulmuştur. Önemini her geçen gün daha iyi ortaya koymaktadır. Batı uygarlığına ne kuru bir ilkel düşmanlık ne de alışıla gelen teslimiyetçi bir yaklaşım söz konusudur. Duruşun özgün, yaratıcı ve sentezci değeri özenle sergilenmeye çalışılmıştır. Atina mahkemesine yönelik savunmamda daha somut bir meselenin nasıl ele alınması gerektiğini, oligarşilerin halkları ne hale soktuğunu ustalıkla sergilemektedir. Tarihsel sorunlara halklar açısından bakmanın zorunluluğu bir kez daha tüm önemiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu son savunmamda daha öncekilerle tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Türkiye'nin, Küçük Asya'nın hukuksal ve siyasal olarak Avrupa Birliği ile bütünleşmesinin müzakere sürecine girmesini göz önünde bulundurmaktadır. Sürecin başarılı gelişiminde Kürt sorunu başat rolü oynayacaktır. Siyasi, demokratik ve insan hakları kriterleri esas olarak bu sorunun çözüm kriterleri olarak da görülebilir. Ama devlet ve hükümet olarak Türkiye'nin kararı içten olmak yerine bir zorunluluk gibi algılanmıştır. Bu yaklaşım Türkiye'nin geleneksel batı korkusunu göstermekle birlikte... ...soruna içten ve özgürlükçü bir yaklaşımın kaybetmek şurada kalsın... ...büyük kazandıracağını anlamlandırmaya çalışacaktır. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Musul-Kerkük ile başlayan... ...batı ile Kürt kartına oynama oyununa artık son vermek gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet devrimlerinin güdük kalmasına, oligarşik yozlaşmaya... ...ve günümüzde de nitelik değişimine uğramaktan başka bir sonuç vermemiştir. Demokratik Cumhuriyet'le özgür Kürt yurttaş sentezini... ...önemle ele alıp çözüme gitmek... ...gerçek bütünlük ve demokratikleşmeyi sağlayacaktır. Batı uygarlığının demokratik ve insan hakları seçeneği de... ...bundan farklı bir yaklaşıma şans tanımayacaktır. Pozitif hukukun ölçüleri göz önünde bulundurulduğunda... ...haklarımın ciddiyetle irdeleneceğine pek ihtimal vermiyorum... Ayrıca davanın altındaki politik, ekonomik zemin ve komplo gerçeğinin gücü, hukukun gücünün çok üstündedir. Kaldı ki hukukun kendisi uzun vadeli kural ve kurumlara bağlanmış siyasetten başka bir şey değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için de bu husus geçerlidir. Ama yine de savunma hakkını kullanmak ahlaki, siyasi ve hukuki bir görevdir. 6 yıldır süren bu savunma savaşımın. Daha önceki ideolojik pratik savunmalarımın hem anlamca hem de yapılandırmalarının çok üstünde olduğuna inanmaktayım. Başkalarını ölümüne yargılamak isteyenler kendilerini de yargılayabilmelidirler. Başkalarını savunmak isteyenler önce kendilerini savunmayı bilmelidir. Başkalarını özgür kılmak isteyenler de önce kendilerini özgür kılmayı bilmelidir. Böylece hiç özgür doğmamış çocuklarımızın belki de özgür doğma hakları, ...bir gerçeklik haline gelebilecektir.